Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ala rasulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya ehlel kitabi la taglû fi dinikum. Ey kitap ehli, dininizde aşırı gitmeyin. Bu ayeti açıklayalım. Kitap ehli olanlar kimlerdir? Onları da ifade edelim. Dinde aşırılık nedir? Onu ifade etmeye çalışalım. Allahu Teala ehli kitaba yani Hristiyan ve Yahudilere hitap ederek dinde kendi koymuş olduğu kanunların dışına çıkmamalarını, kendi yaratmış olduğu kulları yaratılmış oldukları seviye üzerinde yüceltip büyütmemelerini emretmiştir. Yani kulları kul görmeyi emretmiştir. Rablerini tazim etmeyi emretmiştir. Hiçbir kulu da Rablerinin seviyesine çıkarmamalarını emretmiştir. Gulu demek haddi aşmak, aşırılığa düşmek, söz ve itikatta bir mahluku aşırı yüceltmek manasına gelir değerli Müslümanlar. Sahihte i̇bn Abbas'ın Allah her ikisinden de razı olsun şu ayet konusunda şöyle dediği rivayet edilir. Ayeti söyleyelim. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ, آلِهَتِكُ... لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَالدَّوَ لَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوقًا وَنَسْرًا Ey müşrikler! Ha, ve dediler ki, Sakın, ilahlarınızı bırakmayın, Hele bedden, suadan, Yağustan, Yağuk'tan ve Nesir'den asla vazgeçmeyin. i̇bn Abbas'ın sözü, Kale, Hâzihi esmâ-u ricalin <gülüyor> sâlihîne min kavmi nûh, Kur'an-ı Kerim'de geçen, ve Suwa, Yagus, Yauk, Nesir gibi isimler ki bunlar geçmiş kavimlerin taptığı putlar. Bu putlar kimlermiş? Bakınız. Hazihi esma'u esma'u rijalin salihina min kavmi Nuh. İşte bu isimler diyor İbn Abbas, Nuh kavminden salih kişilerin isimleridir diyor. Felemma <gülüyor> halaku onlar öldüklerinde Oha şeytanu şeytan vahyetti. etti fısıldadı vesvese verdi ila kavmihi Kavmine en yani kimin kavmine Nuh'un kavmine ne yaptı vesvese verdi en en sabu ila mejalisihim allati kanu yeclisuna fiha insaban ve semuha esma esmâihim fe fealû şeytan dedi ki onlara meclislerinizde onların resimlerini yapın onların heykellerini yapın meclislerinizde bulunsun onlara tazim edin hürmet edin dedi ve onları onların isimleriyle de isimlendirin dedi ve onlar öyle yaptılar resimlerini heykellerini yaptılar ve onlara tazimde ve hürmette bulunmaya başladılar meclislerinde oturdukları yerlerde veya şehirlerinde meydanlarında vesaire. Fe bunu yaptılar. Ve lem tu'bet hatta iza helaka ulaiike ve O zaman da o heykelleri yaptıklarında hiçbir kavim o zamanki kavim bu Resimlere, heykellere tapınmadı asla. Fakat ne zaman tapındı? İlim unutulduğunda ilim unutulduğunda insanlar cehalete düştüğünde cahil insanlar bu resimlere heykellere tapınmaya başladılar. Kim sözü bu? İbni Abbas. İbn Abbas kim? Abbas'ın oğlu. Abbas kim? Peygamberimizin amcası. Peygamberimizin amcasının oğlu Kur'an-ı Kerim'in bu ayetini açıklarken Ved, Yaus, Suva, Yaus, Yauk, Nesir gibi isimlerin Nuh Aleyhisselam'ın kavminden salih insanların isimleri olduğunu ve bunlar öldükten sonra şeytan kavmine vesvese verip bunların resimlerini yapın, heykellerini yapın dediğini ardından insanlar bunların heykellerini, resimlerini unutmamak için yaptıklarında belli bir zaman hiç kimse bunlara tapınmıyor ama ilim unutunca insanlar Cehalete düşünce artık atalarının onlara hürmetini, tazimini, atalarının onlara ibadeti olarak görüyorlar ve onlara tapınmaya başlıyorlar. İşte böyle bir tehlike var. Zamanında insanlar onlara tapınmadı fakat ilim unutulunca insanlar onlara tapınmaya başladılar. Evet, putlardan kasıt nedir? ...salih insanların heykelleridir... ...salih yani peygamberler... ...salih insanların heykelleri yapılıyor... ...şimdi bazı insanlar diyorlar ki... ...efendim... Ee, ...sen diyorlar işte... Ee, ...bu din büyüğünü... ...anacaksın her akşam... ...on dakika onu düşüneceksin... ...resmini duvara asacaksın... ...resmine bakacaksın... ...hatta bazı bayanlara bile söylüyorlar... ...sen diyorlar o din büyüğü işte... ...veli kişi onun resmine bakacaksın... ...onu düşüneceksin on dakika veya 20 dakika. Bütün bunlar caiz olan şeyler değil. Bu durum maalesef eski durumlara benzeyen bir durumdur. Ee, ne heykellerini yapmak veya resimlerini yapmak, resimlerini asmak veya resimlerini gözümüzün önüne koyup da onlara bakıp da düşünmek efendim bunlar caiz şeyler değil değerli Müslümanlar. Bunlar var bazı bayanlar. Bir bayanın bir erkeğe düşünmesi kadar çirkin bir şey yoktur. Bir bayan bir erkeğe düşünemez. Şeyhi dahi olsa. Evet. Düşünemez. Ya hocam, onun kalbinden bir şey geçmez. Hayır. Ne olursa olsun böyle bir uygulama peygamberimizden varit değil. Ne sahabesi yaptı, ne sahabe kadınları yaptı. Böyle bir şey yok değerli Müslümanlar. Ee, düşünmesi gereken varsa Allahu Teala'dır. Allahu Teala'yı düşünerek tazim edeceğiz, onu anacağız, zikredeceğiz. edeceğiz. Kalbimizde onun sevgisini yaşayacağız, onun sevgisini büyüteceğiz. Bunun haricinde diğer alimlere sevgide saygıda bulunacağız elbette ama onları onlara ibadet eder gibi efendim her gün belirli saatlerde onar dakika on er dakika onları düşünmek gibi bir ibadetin içerisine yanlış bir ibadetin için, tapınmanın içerisine düşmeyeceğiz değerli müslümanlar Allah cümlemizi her türlü hatadan muhafaza buyursun velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha